Burada e, küçük bir arkadaşımız olan Fırat anlatıyor. Fırat, onun ablası Feride ve Feride'nin de abisi Murat oluyormuş. E, şimdi bir tane arkadaşımız olan Fırat var. Bir gün onun öğretmeni e, resimleri çizmelerini istemiş evlerinin resimlerini resimlerini çizmesini istemiş. Fırat da çizdiği ev pek eve benzemiyormuş. Sonra öğretmen de demiş ki bu nasıl ev çocuğum demiş. Bu ev değil demiş. Bacası yok. Bacasından çıkan bir dumanı yok. Penceresi yok. Kapısı yok. Pencerelerden Esen bir tülü yani perdesi bile yok. Nasıl ev çocuğum demiş. Sonra bu konu biraz Fırat'ı üzmüş. Sonra da böyle bir şey olmadığı için arkadaşlarından bak çocuğum. Böyle ev resmi olmaz demiş. Sonra Fırat önlere, arkalara, yanlara her sıraya bakmış. Sonra demiş ki öğretmenim bu ''Evler ev resimleri değil yani kendi evleri değil. Onlar gördükleri evleri çiziyorlar.'' demiş. Öğretmen de konuşmasını istemeyip hemen sırasına otur ve hemen ev resimi çiz demiş. Fırat o ev resmini çizmiş. Bu sefer eve gitmiş. Evde otururken televizyon izlerken annesi kızım çocuğum demiş. Fırat hemen televizyonun sesini kız, kapat hemen demiş. Sonra Fırat da bu hiç sevmediği cümleyi kurunca biraz sinirlenmiş. Fırat hadi televizyonu kapat babana yardım et demiş. Fırat televizyonu kapatıp babasının yanına gitmiş. Babası o ev denilen yerden Fırat diye seslenmiş. Demiş ki senin için yeşil çerçeveli bir büyüteç buldum demiş. Fırat da çok sevinmiş. Koşa koşa babasından büyüteci almış. Sonra babası sormuş ki kaç tane oldu çocuğum? Demiş, yedi tane demiş Fırat gururla. Hadi, onları hemen satalım demiş babası. Fırat bunu hiç sevmemiş, hiç istememiş. Sonra Fırat çok üzülmüş çünkü istemiyormuş büyütelerinin satılmasını. Sonra babası demiş ki, çocuğum, ya bizde çöpe atılır? Ya da satılır. Bizde böyledir demiş. Fırat da ısrar etmiş. İstemiyorum ben büyütecimin satılmalarını demiş. Sonra babası demiş ki ya bırakın tamam tamam üstüne gitmeyin demiş. Fırat da sevinmiş. Çünkü babasının büyütetleri satmayacağını anlamış. Sonra günler geçmiş. Gün geçmiş. En büyük abileri dışarı çıkacakmış. Dışarı çıktıklarında da yani Murat sürekli çöp toplamak zorunda kalıyormuş ve bu sefer ablaları Feride onun yanında gitmesini istemiş. Murat de, demiş ki olmaz dışarıda hılı var hırsızlığı var demiş. Dışarıda Canı sıkılınca insanları bıçaklıyor. istediği zaman da öldürüyor. Senin bu halde dışarı çıkman biraz tehlikeli demiş. Feride de buna çok üzülmüş. Çünkü Murat'la birlikte çöp toplamaya çıkmak istiyormuş. Bu kılıkla yani kız kılığında dışarı çıkamazsın demiş. Çünkü dışarıda çok tehlikeli yerler varmış ve Feride erkek kılığına girmeye karar vermiş. Babasının uzun uzun gömleklerine o en sevdiği mavi boncuklu tokasını çıkartmış ve normal bir toka takıp üstüne babasının uzun şapkasını takmış ve dışarı çıkmış. Sonra Fırat demiş ki Fırat değil de annesi demiş ki ne oldu çocuğum? Ablan nerede demiş. Sonra annesi de nerede bu çocuk diye telaşlanmış tabii ki. Sonra da Fırat, Feride ve abim Murat dışarı çöp toplamaya çıktılar. Ama kadın kılığında değil erkek kılığında çıktılar demiş. Annesi de demiş ki sakın buna. Babana söyleme, bizim canımızı okur demiş. Sonra annesi, inek bile bu saatte eve gelmeyi bilir demiş. Fırat da hoşuna gitmiş. Çok, his, çok komikmiş ablasının inek yerine konulduğu. Komik gelmiş ama ve kahkaha atmış. Annesi de hemen ablanı buraya çağır gelsin demiş. Ve bitmiş.